Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi vahde. Ves-salatu ve selam ala men la ba'de. Muhterem kardeşlerim. İmam Siri rahmetullahi aleyh'in kasideyi Bürdes'in okumaya, anlamaya devam ediyoruz. Bir zaman tülünde akıyoruz. Bizden önce yaşayanlar vardı. Onların içinde müminlerden, Müslümanlardan ömür semayesinin Hakkını verenler oldu, veremeyenler oldu, ağlayarak bu dünyadan ayrılanlar oldu. Kardeşlerim, bu dünyadan ayrılıp gidince geriye dönüşü yok. Şöyle deseniz, Ya Rabbi bir daha dönsem, gitsem bu dünyaya böyle yapmayacağım. Yani tüccarsam senin yolunda infak edecek, yetimlere bakacak, dul kadınlar, onlara ihtiyaçları nelerse eşimle onlara imdad edecek bütün bunları yapacağım dese bir Müslüman kul, Allah Teala onu tekrar dünyaya döndürür mü? Döndürmez kardeşlerim. O halde şu üç hususa dikkat etmek lazım. Üç hususa. Nedir onlar? Birincisi, Sabah oldu, namazı kıldın, şöyle niyet ediyorsun, bugün inşallah yapmış olduğum işler hep ahirette faydama olsun. Namaz kılıyorsun, Ramazan-ı Şerif oruç tutuyorsun, nafile oruçların var. Kardeşlerim eğer o gün yaptıkların farz olan ibadetler dışında ahirette faydana olacak şeyleri yapamıyorsan bari aleyhine olacak şeyleri yapma. Yani hep sabah kalktığında, bugün yapacaklarım, konuşacaklarım, yazacaklarım, ticaretim, işim, eşim, aşım, her şeyim, onlarla münasebetim, hep ahiretim için olsun ya Rabbi. Öleceğiz kardeşlerim. Bizden öncekiler öldüler, işte oradalar. Mezardalar. Biz de öleceğiz. Madem oraya gidiyoruz, üniversite sınavı kadar, Allah rızası için, şu üniversite sınavı kadar, matematik sınavı kadar, ahiret sınavına önem verelim kardeşi, verelim. Allah için yaşayalım ya. Nedir ya? Allah için yaşayalım. Öyle adamlar var ki, vallahi şunu biliyorum, şunu biliyorum, gitseler, yetkili zata deseler ki, şunların şurada durması haramdır. Bunların olduğu yerde şu ibadeti şu şekilde yapmak doğru olmaz deseler, belki de o zat diyecek ki olmaz, bunları kaldırın buradan, doğru. İslam ne diyorsa biz onu alalım. Ama yalakalık yapabilmek için, yerini, olduğu, durduğu yeri korumak için, Allah'ın ayetlerini gizleyenler, mahşer günü Rabbimin huzuruna hangi yüzle gelecekler? Elbette Allah'ın huzurunda görüşeceğiz, elbette olacak bunlar. Neden söylemiyorsun kardeşim? Neden oğluna söylemiyorsun? Neden kızına Hazreti Kur'an'ın emirlerini anlatmıyorsun? Neden Müslüman kardeşim, yanlışı görüyorsun be adam, neden susuyorsun? Görüyorsun, orada bir ateş var, gözü görmeyen birisi oraya doğru gidiyor, düşecek. Görsen ayağa kalkıp, koşup, yapma, gitme, orada ateş var, düşersin diyorsun değil mi? Uçurum var, gözü görmeyen birisi oraya doğru gidiyorsa, elinden tutuyorsun peki ya millet uçurma giderken konuşmayanlar susmayı maslahat zannedenler hikmet zannedenler milletin hayatından tesettür gitti mahremiyet gitti sokaklar perişan oldu neden e mahalle imamı kardeşim tesettürü anlatırsa hesaba çeker öteki taraftan yarı çıplak kadınla ekranda Ramazan boyu adama din anlattırır sonra onu terfi ettirirsen bu millet tesettürü nereden öğrenecek? Mahremiyeti nereden öğrenecek? Benim peygamberim gece yarısı uyanıp اَيْقِذُوا سَوَاحِبَ الْحُجَرِ Şu evlerde yatan kadınları müminlerin annelerini uyandırın Gelecekte Müslüman kadınlarının felaketini görüyorum. Öyle kadınlar var ki örtülü olduğunu zannediyorlar. Ama Allah'ın huzuruna örtüsüz, açık sokakta dolaşan kadınlar olarak gelecekler. Senin peygamberin Allah'ın lütfu inayetiyle, onun vahiyyle gece rüyasında bunu görür. Ümmetine söyler, evini ayağa kaldırır. Sen uyan diye, bu hakikati söyle diye, eğer ben söylemiyorsam kardeşlerim, o zaman o kürsüyü niye işgal ediyorum? Beni neyin başkası gelsin? Yani ben burada şimdi size kaste okuyorum. Ömrü anlatırken Müslüman'ın bugün derdi ne, sorunu ne? O bağlamda anlatmayacaksam vaktinizi heba ediyorum. Bu heba edişten dolayı hem sizin hesabınızı verecek, hem de size ihanet ettiğimden dolayı kendimin hesabını vereceğim. İmanımız var elhamdülillah. Neden bu veballere giriyoruz? Efendim, kimseyi böyle yaftalama noktasında değiliz. Ama yapmayalım, bu milleti uyandıralım. Millet, fers ve sokaklar, sahiller, banka önlerinde kuyruklar, insanlar bir gaflet içinde cehenneme doğru sürükleniyorlar. O halde geçelim ön tarafta bir yerde Allah Teâlâ'nın emirlerini, buyruklarını Rabbim nasıl emrettiyse, nasıl tebliğ edilmesini buyurduysa o şekilde duyuralım. Kardeşlerim, birinci olarak Allah Teâlâ'nın dini için ne yaptım? ahirette yaptıklarımdan neler faydama olacak, onları yapalım. Eğer onu yapamadıysak en azından ahirette vebal olacak şeyler yapmayalım. Vebal olacak, ondan uzak dur. Yani lehde bir şey yapamadıysan, aleyhte bir şey yapma. İkinci olarak kardeşlerim, iyi adamlarla otur. Ariflerle otur, salihlerle otur esnafsın, yanda bir komşu var, iyi bir adam, öteki bozuk adam, öteki adama İslam'ı tebliğ etmek için git ama muhabbet edeceksin iyi adamla et, ötekini de bir ruh doktoru, hastaya nasıl bakıyorsa öyle bak, onu kurtarmak için uğraş, onu kurtarmak için tebliğ planları hazırla, davet planları hazırla, Allah azze ve celle ya eyühellezina amanu takullaha ve kunu masadikin sadıklarla beraber olur. Doğru adamlarla olursan kurtulursun. Bir delikanlı arkadaşları namaz kılanlar olursa o da namaza başlar ama arkadaşları ahlaksız işler yapanlarsa o delikanlı muhtemeldir ki o da belli bir zaman direnecek ama belli bir zaman sonra o da onlar gibi olacak. Üçüncü olarak kardeşlerim, malımız varsa o maldan bir kısmını Allah için harcayalım. Onun yolunda harcayalım. Eğer harcayamıyorsan o zaman harcayanlara engel olma. Şöyle deme, ya sen neden bu muhacirlere veriyorsun? Neden yetimlere veriyorsun? Bırak onları kardeşim, çalışsınlar. Çalısın da, şimdi bu korona sürecinde adam yevmiyecilik yapıyor, evine ekmek getiriyordu. İş bulamıyor, nereden bulacak? Hazırda parası yok. Senin milyarların var. Kardeşlerim bu dünyaya geldik biz, gideceğiz, hesap vereceğiz. Ya malın varsa Allah için ver. Farz olan zekat vereceksin. Onun dışında nafile olarak ver. Eğer veremiyorsan verenlere engel olma, mani olma, niçin böyle yapıyorsun deme. Türkiye'de her sene açıklanıyor. 500 büyük sanayici, işte Türkiye'nin en büyük sanayicileri. Onlara baksanın şöyle yukarıdan aşağıya doğru. Kaç tanesinin yetimhanesi vardır? Kaç tanesi yetim çocuklara bakıyor? Kaç tanesi bir yerde, din mübin İslam hakim olsun diye İmam Hatip okulu yapmış, medrese yapmıştır, Kaçının camisi vardı. Ama onların önemli bir bölümünün eğlence merkezleri için sosyal faaliyet diye oraya ayırmış oldukları paralar, pullar, fonlar vardır. Sen de onlara özenirsin işte. Zavallı adam onlar. Geldiler, kazandılar, kazandılar. Milyar dolarlar sonra ölüm meleği geliyor. Adam hastanesi var. Hastaneye götüremeden yolda ölüyor, gidiyor işte. Dünya bu kadar. Sonra yerin altında o hayatın hesabı var. Onun için kardeşlerim Rabbim buyuruyor ki: "Ohum yastarihu nefiha, Rabbena ahrijna na'mal salihan gayra allazi kunna na'mal." feriat edecekler cehennemde diyecekler ki "Ahricina na'me salihan gayra lli kunna na'mal ya Rabbi bizi çıkar bu cehennemden dünyaya bir dönelim o zaman orada e, yaptıklarımızdan başkasını yapacağız ya Rabbi ameli salih yapacağız ama önce yaptıklarımız gibi onlar olmayacak Allah Teala da buyuracak ki evelem <gülüyor> nu'ammirukum Ma <mâ> yetezekkeru fihi men tzekkara. Düşünenin düşüneceği kadar düşünmesi için size bir ömür vermedim mi? Evelem <mâ> nuammerkum ma yetezekkeru fihi men tzekkara ve ja'akumun Size uyarıcı geldi. Düşünenin düşüneceği kadar size bir ömür vermedim, bir hayat vermedim mi? Neden düşünmediniz? Niçin orada Müslümanca bir hayat yaşamadınız? Şimdi ahirete geldiniz diyorsunuz ki bu ayet kardeşlerim, Fatır Suresinin 37. ayeti, ahirette insanlar, ''Ya Rabbi bizi bir daha dünyaya döndür.'' diyecekler. Ama dünyaya dönüş yok kardeşlerim. Münafıkûn Suresinde, Rabbim buyuruyor ki, Münafıkûn Suresinin 10. ayeti, ve enfeku mima rızakna min kabli an yete ahdakum almout fayqul rabbi lola axherteni ila ajel kariy ve enfeku mima rızakna kum rızık olarak verdiklerimden infak edin ve enfeku mima rızakna kum min kabli ''En ye'tiye ahedekumul mevtu'' ''Sizden birine ölüm gelmeden önce'' Peki ölüm gelince ne yapacak? fekula Rabbi'' Şöyle demeden önce ''Verdiklerimden infak edin'' Laula la ila ecelin karibin'' ''Fe ve ekum minessalihin'' ''Ya Rabbi bana az biraz daha zaman versen'' ''Şu ölüm meleğini geri çağırsan'' biraz daha bu ölüm döşeğinden kalkıp yaşasam o kadar senin yolunda sadakalar vereceğim ve ekum minas salihin salihlerden olacağım ya Rabbi diyecek ama yok Allah Teala bir saniye bile mühlet vermeyecek kardeşlerim herkesin böyle bir anı olacak bizden öncekilerin böyle anları böyle zamanları oldu o halde sen, şimdi yaşıyorsun, ayaktasın, ölüm döşeğine gelmeden yarın böyle, Ya Rabbi bana az bir zaman daha versen, dönsem şu dünyaya, artık döndüğümde hayata, şimdiye kadar yaptığım şeyleri yapmayacak, sana isyan etmeyeceğim Ya Rabbi diyeceksin ama sana mühlet verilmeyecek geriye dönüşü yok. Gördün mü birisi? Mezardan dirilen kalkan. Orada acayip bir hayat varmış. Perişan. Münker, nekir münker geliyor. Nekir, melekler geliyorlar. Neler söylüyorlar. Neler soruyorlar adama. Orada nasıl bir azap var. Kabirden gelip de bunları söyleyen adam gördünüz mü? Görmediniz. Ses seda kesiliyor işte. Bak oruya ibret al. Hepimizin gideceği yer orası o halde şu kadar bir zaman için ahiret terk edilir mi Allah Azze ve Celle'ye ihanet edilir mi kardeşlerim İmam Buhsir Rahmetullahi Aleyhi bize onu anlatıyor işte ben bu dünyada yaşadım saraylarda oldum vezirlik yaptım, müdürlük yaptım insanları övdüm, methettim ama şimdi anladım ki Resulullah Aleyhisselam'ı onu anlatınca boşa geçirmişim ömrümü zayetmişim ömrümü yeni bir hayata döndüm diyor aslında onun önceki hayatı bizim hayatımızdan daha da mübarekti tevazu yapıyor fakat bana diyor sana diyor ki gözünü aç Müslüman uyan Müslüman Gaflettesin Müslüman Cehenneme savruluyorsun Müslüman Kardeşlerim Üstad Necip Fazıl için Ziya Osman Sabah diyor ki Ben ve ötesini Necip Fazıl neşedince Orada şiirlerini yayınlıyor Üstad Necip Fazıl o zamanlar 25 yaşlarında Edebiyat meclislerinde sabahlara kadar Onun şiirlerini okuyorlar Ziya Osman Sabah ben ve ötesini oradaki şiirleri görünce diyor ki Türk Edebiyatı'nın Necip Fazıl belki en büyük şairi değil ama bu kitap Türk Edebiyatı'nın en büyük şiir kitabıdır diyor o kadar güçlü o kadar kuvvetli bir eser ben ve ötesi için Necip Fazıl o zaman Allah yolunda değil Müslümanlara daha farklı bakıyor ama ruhunda acılar ruhunda hafakanlar var sonra Hakim Arvasi Hazretleri'ni bulur, ona talebe olur büyük veli, istikamet üzere yaşayan Alim-i Rabbani Hakim Arvasi Hazretleri ve yolunda Ağa Camii'nde Üstad Necip bir Cuma günü onun yanına gider o bir bakar ona harama bakmayan gözleriyle bakar. Hep Allah Azze ve Celle'nin emrettiği noktalara nazar kılan gözleriyle Abdülhakim Ervas Hazretleri ona bir bakar, ruhuna büyük hakikat çivisini çakar. Üstad Necip Fazıl der ki tam 30 yıl saatim ilerlemiş ben durmuşum gökyüzünden habersiz uçurtma uçurmuşum. Edebiyat meclislerinde Ziya Osman Sabalar şunlar bunlar bu kitap diyorlar Türk Edebiyatı'nın en büyük eseri Şiirde öyle diyorlar Ama o O günleri Onların büyük şair dediği Necip Fazıl O günlerde yazmış olduğu şiirleri eserleri vesaire her şeyi Çelik çomak olarak niteliyor neden Çünkü İslam'ın rengi yoktu O gün yazdıklarında tam 30 yıl Saatim ilerlemiş ben durmuşum Gökyüzünden habersiz uçutma uçurmuşum. İmam bu seri rahmetullahi aleyh eğer siz sahabe-i kiram radıyallahu anh, hazaratının çizgisine izine dönerseniz önceki hayatınıza dönüp baktığınızda diyeceksiniz ki ben şimdiye kadar ne kadar basit işlerle meşgul olmuşum oturdum onun oğlu benim oğlumdan daha başarılı onun gelini benim gelinimden daha önde, onun kızı benim kızımdan daha ileride diye hadi bir haset yarışı, sonrasında bir fitne, bir fucur kasırgası, aileler birbirine giriyor. Ne kadar hem kendimi yıpratmışım, hem ömür sermayemi tüketmişim, bütün bunlardan tövbe ediyorsun, istiğfar ediyorsun, kendini nasıl kurtarabilir? Yanında da başkalarını kurtarıp dünyada imanla, İslamla onları tanıştırdıysan ahirette belki onlar kurtuluşuna vesile olacak. Allah Teala birilerine iman İslam'ı anlattın diye sana merhamet edecek. Bunun için uğraşıyorsun, bunun için cehd diyorsun Yani Resulullah Aleyhisselam'ı anlayınca onu anlatınca ömre bakışın ömür sermayesine bakışın değişiyor kardeşlerim. Burada Fahreddin Razi Hazretleri'nin tefsiri var. İmam bu adam bu Fahreddin Razi tefsirde imamımız bu diyor ki selef Salihinden birisi "O'lasr innel insan lefi hus" İnsan hüsranda asla yemin olsun ki e, muhakkak ki ve mutlaka insan ziyanda hüsranda ya burada nasıl insan hüsranda oluyor bunu ne zaman anladım çarşıya gitmiştim birisi buz satıyor buz satan adam diyordu ki irhamu men yezûbu ra'su malihi sermayesi eriyen bu adama merhamet edin yani yıllar önce Bin sene önce, 1100-1200 yıl önce pazarda buz satıyorsunuz. Öyle bugün olduğu gibi buzdolabı yok. E, sıcak var. Zaman geçtikçe buz eriyor, su oluyor. Adamın sermayesi buz. Eriyor yani. Adam bunu söyleyince anladım ki ömür de böyle. Buz eriyince artık işlevsiz oluyor. Bir fayda olmuyor ondan. Adam alır mı? Almaz. Ömür de ibadetle mücehez olmayınca eriyor eriyor eriyor ölüm meleği geliyor beden toprağa konunca leş haline geliyor hadi ondan sonra ver bakalım bu hayatın hesabını buz gibi ömrümüz eriyor kardeşlerim kendimize merhamet edelim eriyor bu nefis nasıl eriyor hasetle gıybetle delikoduyla mı eriyor? Yoksa zikirle namazla cihatla tebliğle, davetle ilimle ilim meclislerinde oturmak mı bu ömrü eritiyoruz? İşte İmam Buhari rahmetullahi aleyh "Kademtuhu bi medihin astaqilu bihi zunub umrin mada fi'ş-şi'ri ve'l-hiddemi" kalladani مَا تُخْشَا عَوَاقِبُهُ كَأَنَّن۪ي بِهِمَا هَدْيُنْ مِنَ النَّعَم۪ي buradaki cümle tahlili, iz de tahlil ifade ediyor. كَلَّدَان۪ي <kalledani> Yani bu şiir ve insanlara hizmet etmek. Diyor ki ben bu ömrüm böyle şiir ve sultanlara, öyle amirlere, paşalara hizmet etmekle geçti. E ama şimdi istiğfar ediyorum. Allah'a iltica ediyorum. Peygamber aleyhisselamın davasına yaptığım hizmet bereketiyle benim o geçmişteki kusurlarımı affeyle ya Rabbi diyorum. Niçin böyle affını istiyor Allah Azze ve Celle'den? O şiir insanları övmek için inşaat ettiği şiirden ya da işte bir partici pırtıcı var ona hizmet etmiş. Ama o adamın Allah rızası diye de bir davası yoktu. Ya da bir dernek vardı, bir vakıf vardı. Kavmiyetçi adamlar toplanmıştı orada. Onlarla beraberdi. Ömrü yıllarca orada geçti. Şimdi İslam yoluna geldi. Tövbe istiğfar ediyor. Tabi İmam Buzi'yle böyle bir hayatı yok. Ama ona rağmen yine Resulullah Aleyhisselam'ı anlatmayla önceki hayatını kıyas ettiğinde önceki hayatında büyük kusurlar görüyor. Diyor ki: Iz kalladani yani bu şiir insanlara beşere hizmet etmek benim boynuma öyle boyunduruk geçirdi ki o boyunduruk da günahtır. Ma tuhsha buhu Onun sonunda oluşacak o azaptan korkulur. Kenneni bihima. Sanki ben o şiir yani insanları övmek için yazdığım yazılar, inşa ettiğim şiirler ve işte onlara, onların davalarına, cemiyetlerine, partilerine, vakıflarına hizmet etmiştim. Sanki ben işte batıl cemaatler, bu millete, imana, İslam'a düşman olan e, tefrika üreten yerlerde olmuştum. İslam diye oralarda olmuştum. كَاَنَّنِي بِهِمَا Sanki ben bu şiirle ve bu yaptığım hizmetlerle هَدِيُّنْ مِنَنْ naami Yani hedi kurbanları olur kardeşlerim. Onlar böyle boyunlarına bir boyunduruk asarlar veya ayakkabı bağlarlar, bir işaret koyarlar. Onlara cahiliye döneminde kimseler dokunmazdı. Sonra da dokunulmaz. Onlar hareme gidiyorlar. Orada hedi kurbanları oraya hediye edilmiştir. Orada kesilecek. Yani deve olur, sığır olur, işte koyun olur, hedi kurbanları. Nasıl hediği kurbanları işaretlidir belli. Onlar hareme gidiyor, orada minada kesilecekler. Ben de şiirimle o sultanlara dair söylediğim övgü cümleleriyle cehenneme doğru sürükleniyordum ki Allah bana merhamet etti. Bir an ayağa kalktım. Hazreti Muhammed Aleyhisselam onun davasına, onun yoluna sarıldım. Kardeşlerim, kimlerle berabersiniz? Kimleri övüyorsunuz? Kimleri alkışlıyorsunuz? Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın izinde yürüyor mu bu adamlar? Nerede duruyorlar? Kimin davasını hakim kılmak için mücadele ediyorlar? Allah Azze ve Celle bize bütün bunların mahşer günü hesabını soracak devam ediyor diyor ki: Ata'ntu ghiy siba fil halatini, wama hsal tu illa al al athami wal nadmi. Ata'ntu ghiy siba siba işte böyle çocukluk, gençlik, gençliğin dalaletine aldandım, itaat ettim. Bu filhaletin hem böyle sultanları övdüm, politikacıları övdüm, politikacılar için sosyal medyada yazdım, çizdim, kavga ettim. Ömrümü onların hakimiyeti için, onların iktidara gelmesi, orada olması, şunu bunu yapması için böyle geçirdim diyor tu gaya siba fil halteyini ya da onların partilerine hizmet ettim, vakıflarına, derneklerine hizmet ettim. Uma <gülüyor> hasaltu. Sonra baktım ki bu şiirden de mücadeleden de bir şey elde edememişim. Ancak ne elde ettim illa al ala sami nedemi. Bir pişmanlık. Eyvah, yaşım geldi seksene, ömrü geçirdik boşa. Ben bu ömrün hesabı nasıl veririm diye pişmanlık var, günahlar var, o adamlar yanlış yapınca sen onların yanlışında müdafaa ettin. Neden? Çünkü sevgi, aşk gözüköre diyor. ediyor. Göremedin, hatayı göremedin, yanlış yapıyor, tevil ettin. Neden? Onun fırkasındansın, onun partisindensin, onun cemaatindensin diye yanlışı görmedin, Haramı görmedin, her durumda alkışladığın, her durumda destek oldun. feya hasarate nefsi fi ticaretha lem teshteri'd din bi'dunya ve lem Burada nida var. Munada mahzuf da olabilir. Bu hasarate <gülüyor> nefsi de olabilir. Ey nefsimin ziyanı, nefsimin hüsranı veya ey milletim ya kavmi ey milletim yani şu nefsimin perişanlığına bir bakın. Ticarette nasıl kaybettim? Dünya bir ticaret aneydi. Buraya geldik, burada ahireti kazanacaktık. Ama sen Peygamber Aleyhisselam'a düşman olanların yanına gittin, onlarla beraber oldun, ömrünü onların yanında zayettin, tükettin. O halde bu pazardan ayrılıyorsun. Ölüm meleği geldi kaybettin feya khasare nefsi fi <fî> ticaretha ey nefsim gel şimdi senin için ağlama vaktidir ey nefis senin için dövünme vaktidir feya khasare nefsi fi <fî> ticaretha ey ticaretinde büyük vurgunlar ye nefsim gel şimdi vakit senin vaktin lem teşteri dine bi dünya vem tesumi sen dünyayı bırakıp dini almadın böyle bir valem tesumi böyle bir talebin de olmadı hep dünya dedin hep dünya için uğraştın hep dünya için kavgalar mücadeleler verdin şimdi ayrılıyorsun dünyadan geriye döndün baktın ki gözyaşları geride hüsran var وَمَنْ يَبِعْ اَاجِلًا مِنْهُ بِعَاجِلِهِ يَبِنْ لَهُ الْغَبْنُ ف۪ي بَيْعٍ وَف۪ي سَلَم۪ي وَمَنْ يَبِعْ Kim satarsa acilen, acil olanı. Yani gelecekte ecel, gelecekte oluyor. O gelecekte olana acil diyoruz, yani daha sonra olan. Daha sonra ne alacak Müslümanlar? Sevabı alacak. Adam sevabı önemsemiyor, ahirette ya bırak diyor, şimdi önemli. Bu kredi ne kadar alabilirim, faizden ne kadar nem alabilirim bunların peşinde. O faizi alıyor ama ahiretini satıyor. Woman yebi acile minhu bi acilihi. Acili dünyayı alarak kim ahiretini satarsa yebin lehu el kabunu. On için aldanma. Onun için tuzak, onun için felaket açıktır. Fi bey'in o alışverişinde, ve fi selemi o ticaretinde. Selem parayı peşin veriyorsunuz, malı sonra alacaksınız. Yani burada ticarete benzetiyor. İmam Busiri rahmetullah aleyh adam dünyaya geldi, çalışacaktı, uğraşacaktı, ahireti kazanacaktı. Ama öyle yapmadı. Bu dünyayı kazandı, kazandı, kazandı. Ölüm meleği geldi, her şeyi bıraktı, ahirete gitti ki ameli salih yok, perişan bir halde. Bu adamlar ne büyük hüsrandadır, ona işaret ediyor. Ben de o mecraya girmiştim. Hep böyle ahireti öteliyor, dünya için mücadele veriyordum ki elhamdülillah gözüm açıldı. Kella. بَلْ تُحِبُّونَ الْعَاجِلَةِ وَتَذَرُونَ الْآخِرَةِ Kafir olanlar, zalim olanlar, gafletli olanlar, onlar hep dünyayı isterler, onu severler. Acile dünya demek. Ahireti bırakırlar. Halbuki dünya dediğin elli yıllık bir hayat, karşı tarafta ebedi olan bir ahiret hayatı var kardeşlerim. Şu hadis-i şerif, Bugünkü sohbetimizin hitamı olsun. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İmam Tirmizi rivayet ediyor. Başka yerlerde de var. 2425. hadis-i şerif kardeşlerim. Hadisi Ebu Berz el-Eslemî rivayet ediyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ömür sermayemizi ile alakalı bizi uyarıyor. Yani Resulullah sallallahu ve sellem yarın sana Ahiret sınavında neler sorulacak onun cevabını veriyor. Ertuğrul Aleyhisselam'ın cevaplarını alır, onları hayatına tatbik edersen mahşer günü hesabın kolay olacak. Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor ki mahşer günü mahşer günü kullara şu beş şey sorulacak. Bu beş şeyin cevabını vermeden İnsan oradan ayrılıp cennete giremez. Yani cennete varabilmek, cemalullahı görebilmek için o beş şey sana sorulacak. O zaman hayatta yaşıyorsun. Bu hadis-i şerif gözünün önünde duruyor. Allah Teala sana mahşerde bu beş soruyu soracak. Sabah kalktığın zaman akşama kadar, yatana kadar bu beş sorunun cevabı dairesinde hayatını bu bağlamda bu parametreler dahilinde orada geçirmeye çalış kardeşlerim. Efendimiz aleyhisselam kâlâ Resûlullah sallallahu aleyhi ve sellem la tazulu kadama 'abd'in yawmül kıyame hatta yüs'al 'an 'umrihi fîmâ afnâhu. Efendimiz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem kıyamet günü kişinin ayakları oradan hareket etmez. Mahşer'de nerede duruyorsun? ta ki hatta yus'e ale an umrihi fima afnahu ömrün nerede tükettin? Birinci soru bu. Nerede tükettin? Nerede yaşadın sen? Neredeydin kardeşlerim? Futbol sahalarında, tribünlerde ömrünün ne kadarı geçti? Ne kadar ilim halkalarında? Ne kadarı sohbet halkalarında? Ne kadar Allah Teala'yı dünyada zikrettin? camide ömrünün ne kadarı geçti? Allah için yetime, mazluma, mağdura yardım edebilmek için ne kadar ter döktün sen? Ebu Hanifeleri biliyordun sen? Sahabe-i kiram radıyallahu anhum hazratını biliyordun sen? Peygamber aleyhisselam devlet başkanıydı ama zekat verecek kadar peygamberin parası olmadı. Öyle bir hayat yaşadı geleni sadaka olarak verdi, geleni dağıttı, zekat verecek parası olmadı Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'ı. Öyle bir ibare hatırlamıyorum ben kardeşlerim. Efendimiz Aleyhisselam böyle bir hayat yaşadı. Şimdi, Rabbim soracak, sen ilim meclislerine gittin mi? Falan hocanın sohbetinde daralıyorum, filan şöyle konuşuyor, öteki böyle konuşuyor ya da bir de ehl-i sünnet olan cemaatlere birlerin bahane ederek sürekli saldırılar var kim saldırıyor? saldıran adama bak adam ekrana çıkıyor diyor ki bak şunlar da Amerikalı adam gibi olacak diyor işaret ediyor ben de ona diyorum ki ey suratı metruş olan adam sana söylüyorum bak sen dinle bunu, sen konuşmalarınla, yüreğin yangın yerine dönüp bir meyhaneye gidip orada içkide teselli arayan bir adamı kurtarma diye bir derdin oldu mu seni, soruyorum sana, soruyorum. Bir zamanlar bilim olimpiyatı diye sahneye çıkarılan 15 yaşında kız çocukları dans ederken, Onlarla oturuyordun. Onların meclisindeydin. O zaman alkışlıyordun. Şimdi ehli sünnete, ulemaya sövüyorsun, hakaret ediyorsun. Seni bir yerde dekan yapmışlar, oraya getirmişler. Orada ahkam kesiyorsun. Soruyorum sana, metruş adam, sen ömründe bir adamı, bir ateisti kurtarıp, Hazreti Muhammed Aleyhisselam'ın yoluna getirdin mi? Soruyorum sana. Söyle, söyle ya. Ne yaptın sen? Kardeşlerim, size konuşan adamların evvela hayatlarına bakın. Kim bu adam? Niye konuşuyor bu adam? Onun sözüne ittiba eder, peşinden gidersin. Ama Efendimiz buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, İhsan Şan hocan bir cemaati yoktur. İhsan Şan taraftarı yoktur. Hiç, İhsan Şan Ocağı kendi başına bir kuldur kardeşim. Kendi başına kardeşlerimizde ders okuruz. Olar ders okur, beş sene ayrılır giderler. Ondan sonra onların hocaları, İhsan şanacak değil, nedir hocaları? Allah Teâlâ'nın kitabıdır. Peygamber Sallallahu aleyhi ve sellem'in sünneti, bu termizidir, bu haridir, diğerleridir. Bu kardeşlerime bak, burada olanlar var şimdi. Ekranda dinleyenler var. Yanlış diyorsam desinler. Hep onlara şunu söylerim. Size bir sual yöneltildiği zaman cevabınız, Kâl Allahu Teala, Kâl Rasûlullah, Allah Teala buyurdu, Rasûlullah Aleyhisselam buyurdu. Cevabı böyle vereceksin kardeşim. İhsan şan olacak şöyle dedi dersen, bu ilim adına ayıptır, kusurdur. Ne okuyoruz be sene? Ben burada kendi kitaplarımı okutmuyorum ki. Kendi yazdıklarımı burada okutmuyorum. Neyi okutuyoruz? Elhamdülillah, ne sefiileri? hadis mecmualarını, Müslimleri onlara okutuyor. Hem de çok derin, elhamdülillah, halkalarımız vardır. Modernistlerden bin tanesini üst üste koysan, bu derslerin hakkını veren bir kardeşim, dokunduğu zaman hepsini devirir aşağıya. Allah'ın inayetiyle. Niye? Bu dinin sahibi Allah Azze ve Celle'dir. Biz kimiz kardeş? 100 milyon ihsan şenocak olsa, Allah Teala hepsini bir anda dünyadan alsa, Rabbimin dininden nokta kadar bir şey eksik olur mu? Olmaz kardeşim. Biz hiçbir şeyiz. Hiçbir şeyiz. Ama sünnet-i seniye düşman olanın karşısında mütevazı olmak zillettir haddini bildireceksin. Nasıl? İlimle bildireceksin tabii. İlimle bildireceksin. İslamiye zillet dini değildir Allah'ın inayetiyle. Öyledir. Peki... Hatta yüz عَنْ عُمْرِهِ فِي مَا اَفْنَاهُ Ömrün nerede geçirdin kardeşim? Gel bakalım allah Teala diyecek, gel kulum, futbol sahasında bak şu kadar, tribünde şu kadar, eğlence merkezinde bu kadar, dedikodu meclisinde bu kadar, haset yaparken bu kadar. Hani namaz, hani cihad, hani tebliğ, hani davet, hani ilim meclisleri, kaç tane alemin ders halkasına gittin? Bomboş. İnşallah öyle değil tabii, siz öyle değilsiniz. Yani ben kendi nefsime bunları söylüyorum. Allah Teala bizi hatalardan, yanlışlardan uzak eylesin. Elhamdülillah hiçbir konuşmamda, hiçbir Müslüman kardeşimi itham ederek konuşmam. İfadeleri hep kendi nefsime yöneltiyorum, öyle kabul edin. İkinci olarak, وَاَنْ عِلْمِه۪ي ف۪ي Ve ilminden sorulacak sana fi مَا Ne yaptın bu ilimle? Nerede öğrendin? Kimin talebesiydin? Kime öğrenciydin? Öyle okullar kurmuşlar ki bu milletin aklını sömürüyor, sömürüyor. Özel fen liseleri var. Bu ümmetin zeki çocuklarını alıyorlar. Bir tane öğrenci zeki o liseye girerken bir yanlış olmuş bir yanlış bir yanlış onunla böyle Samsun'a kadar seyahat etti bir yanlışı fen lisesinde özel bir fen lisesinde okuyor dedi ki hocam dedi Abdulhamid sömürgeci bir devlet adamıymış öyle mi dedi Selim hocam da yanımdaydı herhalde Samsun'a gidiyordu Abdülhamid Han Hazretleri sömürgeci bir siyaset izledi. Nerede? Kim söyledi sana dedim? Okulda, tarih dersinde öğretmen dedi, slaytla ders anlatıyordu orada. Babası 30 milyon veriyor, 30 bin lira. Belki 40 bin lira veriyor. Oraya gönderdiği öğretmenler de tarihine sövüyor. İmanına sövüyor. Müslümanın çocuğunun beynini perişan ediyorlar. O çocuğun gidip tarihin hakikatini öğreneceği bir üstadı yoksa doğruyu bilmiyor, onu doğru kabul edecek. Ömrünü mazlumlara adayan, ömrünü mağdurlar için adayan Sultan Abdülhamid Han Hazretleri gibi veli bir sultana bu topraklarda bir Özel Fen Lisesi'nde kaç tanesini bilmiyorum. Rotaryenler, Lionslar, koruyorlar, Müslümanların zeki çocuklarını alıyorlar, beyinlerini sömürüyorlar. Sonra oradan nereye? Sordum, nereye gideceksin? Dedi ki, falan özel üniversiteye gideceğim. O falan özel üniversite kardeşim bu ümmetin zeki çocuklarını alıyor, Amerika'yı, batıyı onlara, batan batıyı, batmak üzere olan batıyı gösteriyor onlara. Hayranlıkla oraya bak diyor. Ahlaksızlığı, eşcinselliği, edepsizliği bize getiren virüsü dünyaya, ahlaksızlık virüsünü dünyaya yayan, şimdi ailesi çöktüğünden dolayı batmak üzere olan Amerika'nın sokaklarını görüyorsunuz değil mi? Orada yürüyen Afrikalıları görüyorsunuz. Heykelleri Amerika'nın hala duruyor. Yıkıyorlar onları. Köle tüccarlarının ız ve namus düşmanlarının heykelleri İngiltere'de, Fransa'da, Amerika'da hala durmuyor mu kardeşim? Bu adamlar, bunlar insan haklarından bahsediyor. Utanmadan da dinliyorlar bu adamları. Ya sokağında ız düşmanlarının heykelleri var bu adamların. Bak burada, yanımızda şimdi Afganistanlı kardeşim var. Sorsam ona, gelse şimdi buraya. Anlatsa, mahallesinden, köyünden, Amerika'nın mayınlarından, bombalarından dolayı kaç tane çocuk ayaksızdır, ayağını kaybetmiştir. Peki nasıl yaşayacak o çocuklar? Amerikalının umurunda mı, bunlar mı dünyaya insan haklarını öğretecek? Müslümanın çocuğu oraya gidiyor, Orada tarihine, dinine düşman olarak yetiştiriyor. Sonra mühendis olarak Amerika'ya, Amerika'nın sömürgeci politikasına, Müslüman'ın evladı, mühendis orada hizmet ediyor. Yapmayın kardeşlerim. Müslüman çocuklarını, bu ülkenin çocuklarını, bu ülkenin düşmanlarına teslim etmeyin. Silah olarak sana dönecek. İnsanlığın umudu Anadolu kıtasıdır. Bu kıt'a ayağa kalkacak. Yeniden bu kıt'a ümmeti kurtaracak Allah'ın inayetiyle. Olacak inşallah. Cenab-ı Hak Libya'da muvaffakiyetler versin. Öyle bir irade bize versin ki, Libya yeniden alemi İslam'ı kurtarmanın ilk adımı olsun inşallah. Olsun. Küfrün, birlikteliklerin, birlikteliklerinin parklarının hizmeti olsun, peki yani bu ilmin nerede tahsil ettin? Ne yaptın bu ilimle, ne yaptın? Gel bakalım doktor musun? Ne yaptın mazlumlar için? Mühendis misin? İnsanlığı kurtarmak için hangi projeleri geliştirdin? Ali, müftü, hoca mısın? Gel bakalım buraya. Sen kürsüde ne anlattın, nasıl anlattın? Allah'ın rızasını mı önceledin yoksa Amirlerinin rızasını mı önceledin? 2. Bunun hesabını ver, bir ömrün hesabı, iki ilmin hesabını vermeden kimse mahşerde yerinden ayrılamaz. 3. وَعَنْ مَالِهۜ Malın hesabını verecek. min اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ Nerede kazandın? Bu milletin kanını emen kim? Tefeccüle. Adam para da. Gecelik şu kadar faiz kazanıyor. Cenab-ı Hak yıksın onların servetlerini, yıksın onların müesseselerini. Kim rapodan, faizden böyle bu milletin kanını emiyorsa Allah Teala servetlerinin başlarına geçirsin onların. Hz. Musa söylüyor. رَبَّنَ ala amwalihim ve وَشْتُدْ ala kulubihim. Orada birisi fabrika kuracak ama faizle sömürüyor onu. Nas sömürüyor? Adam devletin paraya ihtiyacı var. Devlet para, para diyor. Ne yapıyor? Devletin paraya çok ihtiyacı olduğunu görünce diyor ki faiz yüzde ondan vermem diyor. Şu kadar olacak yüzdelik diyor faiz. Yani devletin paraya ihtiyacı ne kadar çoksa faizin oranını da o kadar yükseltiyor. Peki o devlet, o tefecilere ödediği faizi kimden alacak? Orada fabrika kuran adamdan, orada çalışan, işçiden, sokakları temizleyenden, köydeki garibandan alacak. Şimdi Cenab-ı Hak o kapitalisten, o faizden tefeciden bunun hesabını sormaz mı? وَعَنْ مَالِهِ مِنْ اَيْنَ اِكْتَسَبَهُ Malından soracak, nerede kazandın? وَف۪يمَ fakahu nerede harcadın gel fakire 1 lira vermedin ama gittin eğlence merkezine 1 milyon bıraktın bin lira bıraktın 10.000 bin lira bıraktın bale salonu yaptın orada medrese İmam Habe bir kuruş vermedin ama eğlence merkezlerine verdin gel bakalım ofime en fakahu Van cismihi fime eebeahu o bedeni nerede eskittin? Gücün, kuvvetin vardı, gençliğin vardı. Oralarda o gençlik yıllarında neler yaptın? Bunların hesabını vermeden yani ömrün hesabını vermeden mahşerdeki kişi yerinden ayrılamaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. O halde sabah kalktığınızda kardeşlerim bir ömrünüz iki ilminiz üç mal nerede kazandınız, nerede harcadınız, 4 bu bedenle, 5 beş, beş oldu değil mi? 1 ömür, 2 ilim, 3 malı nerede kazandın, 4 nerede harcadın, 5 bu cisimle, bedenle neler yaptın, bunların hesabını vermeden kimse yerinden ayrılamaz buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem. Cenab-ı Hak hayatını hesabı verecek şekilde yapan kullardan bizlere eylesin. Hasta olan kardeşlerimize Allah Teala şifalar lütfeylesin. Ayasofya'yı kıyamete kadar her zerresiyle imana, İslam'a ait bir zafer kürsüsü olarak mahşere kadar, mahşere kadar Allah Teala muhafaza buyursun inşallah. Her zerresiyle İslam'ın olarak kıyamete kadar Ayasofya'mız payidar olsun. Ayasofya'dan başlayarak İslamiyet aleyhine bu topraklarda alemi İslam'da ne kadar asılan tabelalar varsa ne kadar vurulan zincirler varsa tabelaları sökmeye zincirleri kırmaya Allah Azze İslam ümmetini yeniden muvaffak kılsın. Ayasofya'dan başlayarak Allah Teala kutsak olan bütün maneviyat merkezlerimizi Bilad-ı İslam'ı hürriyetine kavuştursun. Rabbim söylediklerimle amel etmeyi önce kendi nefsimde, daha sonra sizler üzerinde tezin, harika eylesin. Estağfirullah ve etûbü ileyh elhamdülillahi rabbil alemin.